13. Lem'a Hikmetül İstiaze Euzubillahimineşşeytanirracim sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim Ve kur Rabbi Min minheme Şeyatin. Ve euzubike Rabbi en yahzurun De ki, ey Rabbim Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da Ya Rabbi sana sığınırım. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette, 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret, sual, şeytanların kainatta iyicat cihetinde hiçbir metalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle el hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatın cazibedar güzellikleri ve mehasimleri, el hakka müeyyit ve müşeddik bulunduğu, hem dalaletin müstekrah çirkinlikleri, el dalaleti tenfir ettikleri halde, hiz bu şeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehl-i hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? El cevap, hikmeti ve sırrı şudur ki, ekseriyet mutlaka ile dalalet ve şer, ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Ve ekseriyet mutlaka ile hidayet ve Müspettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet bütün azay esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan, halik in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim, bir uzun kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. Onun için et tahrib eshal, bu emsal hükmüne geçmiş. İşte bu sırdandır ki ehl-i dalalet, hakikaten zayıf bir kuvvetle, pek kuvvetli ehl-i hakka bazen galip oluyor. Fakat ehl-i hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki, onda tahassül ettikleri vakit, o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt ödemezler. Eğer muhakkak bir zarar verseler, vel-akıbetülü'l-müttefin, akibet takva sahiplerinindir sırrıyla. Ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kale-i metin, o hısm-i hasin ise, şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmediye'dir aleyhissalatü vesselam. İkinci işaret, sual. Şer-i mağaz olan şeytanların icadı ve el-i imana tasdikleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müteiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i Alem Utlak ve Rahim-i Mutlak, ...ve Rahman-ı bil Hakk'ın rahmet ve cemali... ...bu hassız şirkinliğin... ...ve dehşetli musibetin husulüne... ...nasıl müsaade ediyor... ...ve nasıl cevaz gösteriyor... ...çü meseleyi çoklar sormuşlar... ...ve çokların hatırına geliyor... ...el cevap... ...şeytanın vücudunda cüz'in şerlerle beraber... ...birçok makasıdı... ...hayri-i külliye... ...ve kemalat-ı insaniye vardır... ...evet bir çekirdekten koca bir ağaca kadar... ...ne kadar mertebeler var...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 O halde insan nev'inde binler elma hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir şerri cüz'i gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adaleti münafidir. Çendan şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyetle keyfiyete bakar, kemiyete az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeğe bulunan bir zat o çekirdekleri toprak altında bir muamele kimiriyeye kimyeliyeye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 İnsanın mevhine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet-i ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasalluklarına meydan vermiş. Ey ehli iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Ve siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet Ve silahınız istiaze ve istiğfar ve hüfz ilahiyeye ilticadır. Üçüncü işaret, sual. Kur'an-ı Hakim'de el dalalete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre, adaletli ve münasebetli belagatına ve istobundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşid ediyor. Ve onun cüz'i bir hareketi için binler cinayet etmiş gibi tehdit ediyor. Ve mühlis,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 Bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle, o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semeri sahiplerinin ve netice-i amellerinin mahluna ve iptaline sebebiyet verdiği için, o geminin sahibi şahid, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor. Ve onun o cüzi hareketini değil, belki o hareketin müthiş neticelerini nazara alarak, Ve o sahibi zişanın zatına değil, belki rayetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Öyle de sultan-ı ezel ve ebedbari, küre-i arz gemisinde ehli hidayetle beraber bulunan, en dalalet olan hız bu şeytanın zahiren cüz'i hatiatlarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın ve zaif aliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için, Onlardan azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim tahşidat etmek aynı belagat içinde mahz-ı Ve gayet münasip ve muafiktir. Ve bu tabık-ı muktezai haldir ki belagatın tarifidir ve esasıdır. Ve israf-ı kelam olan mübalaadan münezzehtir. Malumdur ki böyle az bir hareketle çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı, gayet metin bir kaleye iltica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman o çelik ve semavi kale Kur'an'dır içine gir kurtul. Dördüncü işaret Adem şerci mahs ve vücut hayr mahs olduğunu ehli tahkik ve ashabı keşif ittifak etmişler. Evet ekseriyet mutlaka ile hayır ve mehasil ve kemalat vücuda istinad eder ve ona raci olur. Sureten menfi ve ademi de olsa, esası subutidir ve vücudidir. Dalalet ve şer ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayası ademdir, nefidir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik ademden geliyor. Fendan suret zahiri de, müsbet ve vücudiyi de görünseler, esası ademdir, nefidir. Hem bir müşahede sabittir ki, bina gibi bir şeyin vücudu, bütün eczasının mevcudiyetiyle tekavrur eder. Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve inidamı bir rüknün ademiyle hasıl olur. Hem vücut herhalde mevcut bir illet ister, muhakkak bir sebebe istinad eder. Adem ise ademi şeyleri istinad edebilir. Ademi bir şey, mağdum bir şeye illet olur. İşte bu iki kaideye binaendir ki, şeytani ins ve cinnin kainattaki müthiş asar tahrip kârâneleri,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 İlletleri mevcut bir iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Belki bir emri ademiyle ve bir şartın bozulmasıyla koca bir tahribat olur. İşte bu sır. Mecusilerde inkişaf etmediği içindir ki kainatta yezdan namıyla bir halika hayır, diğeri ehriman namıyla bir halika şer itikad etmişlerdir. Halbuki onların ehriman dedikleri mevhum ilah-ı şer bir cüz ihtiyarıyla ve icazsız bir kestle şerlere sebebiyet veren mahrum şeytandır. İşte ey ehli iman, şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahınız ve cihazat-ı tamiriyeniz istiğfardır. Ve billah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır ve kaleniz sünnet-i 5 Beşinci işaret, Cenab-ı Hak kötü bir semaviyede beşere karşı cennet gibi azim mükafatdır. ...ve cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber... ...çok irşat, ikaz, ihtar... ...tehdit ve teşvik ettiği halde... ...enli iman... ...bu kadar esbabı hidayet ve istikamet varken... hizbul bu seytanın mütafatsız, çirkin, zayıf desiselerine karşı mağlup olmaları... ...bir zaman beni çok düşündürüyordu... ...acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehdidatına... ...ehemmiyet vermemek... ...nasıl oluyor, nasıl iman gitmiyor...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 Ve liyakarane iltifatına kapıldı. Onun lehinde, benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Te subhanallah dedim. İnsan da bu derece sukut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insandı diye o biçareyi gıybet ettim, günaha girdim. Sonra sabık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti. Karanlıkları çok noktalara aydınlattı o nur ile. Lillahilhan hem Kur'an-ı azim terhibat ve tam yerinde olduğunu... hem ehl imanın desais-i şeytaniyeye katılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını, hem günah kebairi işleyen küfre girmediğini, hem mutezile meslebi ve bir kısım hariciye meslebi günah kebairi irtikav eden kafir olur veya iman ve küfür ortasında kalır diye hükümlerinde hata ettiklerini, hem benim o çare arkadaşım da yüz ders hakikatı bir herifin iltifatına feda etmesi, Düşündüğüm gibi çok sukut ve dehşetli alçaklık olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim, o vartadan kurtuldum. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi, şeytan cici bir emri ademi ile insanı mühim tehlikelere atar. Hem insandaki nefis ise şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i ve Gadeviye ise şeytanın desiselerine hem kabile hem nakile iki cihaz hükmündedir. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın gafur, rahim gibi iki ismi tecelli-i ağzımla ehli imanı teveccüh ediyor. Ve Kur'an-ı Hakim'de peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor. Ve onları istiğfar etmeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim kelime kutsiyesini her sure başında tekrar ile ve her mübarek işlerle zikrere emretmesiyle kainatı ihata eden rahmet-i vasiasını ve tahassümcah gösteriyor. ve festaşiz amriyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim kelimesini siper yapıyor. 6. işaret. Şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki, bazı hassas ve safi kalp insanlara daha gül küfrüni tasdik-i küfrü ile intiba ettiriyor. Tasavvuru balaleti, devaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. ve imkanı zatiyi imkanı aklı şeklinde gösterip imandaki yakinine münafi bir şik tarzını veriyor. Ve o vakit o bir çağrı hassas adam kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü tevehüm edip imandaki yakininin zail olduğunu zanneder yeese düşer. O yeisle şeytanı maskara olur. Şeytan hem yeisini hem o zayıf damarını hem o iltibasını çok işlettirir. Ya divane olur yahut ''Her çibat, abat der, dalalete gider.'' Şeytanın bu desinsesinin mahiyetine kadar esassız olduğunu, bazı risalelerde beyan ettiğimiz gibi burada icmalen bahsedeceğiz şöyle ki, ''Nasıl ki aynada yılanın sureti ısırmaz ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi hissetmez öyle de hayal veya fikir aynasında küfriyatın ve çirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz.'' İmanı tavir etmez, hürmetli edebi kırmaz. Çünkü meşhur kaidedir ki... ...tahayyül-i şetim, şetim olmadığı gibi... ...tahayyül-i küfür dahi küfür değil... ...ve tasavvur-u dalalet de dalalet değil. İmandaki şek meselesi ise... ...imkan-ı zâti'den gelen ihtimaller... ...o yakine münafi değil... ...ve o yakini bozmaz. İlm-i usûl-i dinde... ...kavaid-i mukarreredendir ki... ...innel imkâne zâti'ye... İmkanı zatı yakini ilmiye münafi değil ve zaruret-i zihniyeye zıbdiyeti yoktur. Mesela, barna denizi su olarak yerinde bulunduğuna yakinimiz var. Halbuki zatında mümkündür ki o deniz bu dakikada batmış olsun ve batması mümkünattandır. Bu imkanı zatı madem bir emaneden neşet etmiyor, zihni bir imkan olamaz ki olsun. Çünkü yine ilm-i usul-i dinde bir kaide-i mukarreredir ki... ...la ibrete bil ihtimali gayrin naşi an delil... Yani bir emareden gelmeyen bir ihtimali zatî ise... ...bir imkân-ı zihni olmaz ki şüphe verip ehemmiyeti olsun. İşte bu desise şeytaniyeye maruz olan bir kârı adam... ...hakaik-i imaniyeye yakinini böyle zatî imkânlarla kaybediyor zanneder... Mesela Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında beşeriyet itibarıyla çok imkanı zatıya hatırına geliyor ki imanın cesim ve yakinine zarar vermez. Fakat o zarar verdi zanneder zarara düşer. Hem bazen şeytan kalp üstündeki lünmesi cihetinde Cenab-ı Hak hakkında sözler söyler. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor titriyor.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 O vakit şeytan o adama telkin eder ki, senin istidadın hakka ve imanı muvaffuk değil ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yesedüşüp helakete gider. İşte şeytanın evvelki deseselerine karşı müminin tahassünyahı, muhakkikin asliyanın ile hudutları taayyün eden, hakaik imaniye ve muhkemat-ı kuraniyedir. Ve ahirdeki desiseler ne karşı istiazı ile ehemmiyet vermemektir. Çünkü ehemmiyet verdikçe nazarı dikkati celbettirip büyür şişer. Müminin böyle manevi yaralarına tiryak ve merhem sünnetsini yedir. Yedinci işaret. Sual. Mu'tezile imamları şerrin icadını şer terakki ettikleri için küfür ve dalaletin hırkatını Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. Beşer kendi efalinin Halık'ıdır diye dalalete gidiyorlar. Hem derler bir günahı kebireyi işleyen bir müminin imanı gider. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikad ve cehennemi tasdik etmek öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz. Çünkü dünyada gayet cüc'i bir hapis korkusuyla kendini kınaf kanun her şeyden muhafaza eden adam, ebedi bir azab cehennemi ve Halık'ın gaz ...nazar-ı almayacak derecede büyük günahları işlerse elbette imansızlığa delalet eder. El cevap. Birinci şıkkın cevabı şudur ki... ...kader misalesinde izah edildiği gibi halkı şer şer değil. Belki keski şer şerdir. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için... ...o şerrin icadı neticeler itibarıyla hayır olur...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 Evet kesbise, mübaşeret-i cüz'iye olduğu için hususi bir netice-i şerriyenin masları olur. O kesbiser, şer olur. Fakat icat umun neticelere baktığı için, icadı şer, şer değil belki hayırdır. İşte mutezile bu sırrı anlamadıkları için, halkı şer şerdir ve çirkinin icadı çirkindir diye Cenab-ı Hakk'ı takdis için şerrin icadını ona vermemişler, dalalete düşmüşler. ve bil kaderi, hayri ve şerri olan bir zıtm-i imaniyeyi tevril etmişler. İkinci şık ki, günah kebireyi işleyen nasıl mümin kalabilir diye suallerine cevap ise, evvela, sabık işaretlerde onların hatası kat'i bir surette anlaşılmıştır ki, tekrar hacap kalmamıştır. Saniyen, nefs insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti, müeccel, gayet bir batman lezzeti tercih ettiği gibi, hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekilir. Hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez, Heves ve rehmi en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet-i hazırayı, ileride gayet büyük bir mükafatı tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan ileride büyük bir azabı müeccel eden ziyade çekilir. Çünkü tevehm ve heves ve his ileri görmüyor.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 şeytanın arkasından gider. Haşiye, dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar bir değeri olsaydı, kafirler ondan bir yudum su bile içemezlerdi. İşte bu sırlar içindir ki, Kur'an-ı Hakim müminleri pek çok tekrarlı ısrar ile, tehdit ve keşvik ile, günahtan zecir ve hayret sevk ediyor. Bir zaman, Kur'an-ı Hakim'in bu tekrar ile, Şiddetli irşadatı bana bu fikri verdi ki, bu kadar mütemadi ihtarlar ve ikazlar, mümin insanları sabatsız ve hakikatsız gösteriyorlar. İnsanın şerefine yakışmayacak bir vaziyet veriyorlar. Çünkü bir memur, amirinden aldığı bir tek emri itaatına kafi iken, aynı emri on defa söylese o memur cidden gücelecek. Beni itham ediyorsun, ben faim değilim der. Halbuki en halis müminlere Kur'an-ı Hakim Müslüzane Mükerzer emrediyor. Bu fikir benim zihnimi kurcaladığı bir zamanda iki üç sadık arkadaşlarım vardı. Onları şeytan insinin vesiselerine kapılmamak için pek çok defa ihtar ve ikaz ediyordum. Bizi itham ediyorsun diye gücenmiyorlardı. Fakat ben kalben diyordum ki bu mütemadiyen ihtarlarımla bunları gücendiriyorum. Sadakatsizlikle ve sabahsızlıkla itham ediyorum. Sonra birden, sabık işaretlerde izah ve ispat edilen hakikat inkişaf etti. O vakit o hakikatla hem Kur'an-ı Hakim'in tam mutabıkı mukteyzai hal ve yerinde ve israfsız ve hikmetli ve ithamsız bir surette ısrar ve tekraratı yaptı. Ve aynı hikmet ve mahzı olduğunu bildim. Ve o sadık arkadaşlarımın gücenmediklerinin sırrını anladım. O hakikatın hülasası şudur ki şeytanlar tahribat cihetinde sef ettikleri için az bir amel ile çok şeyleri yaparlar. Onun için tariki hatta ve hidayette gidenler pek çok ihtiyat ve şiddetli sakınmaya ve mükevver ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarındandır ki Cenab-ı Hak o tekrarat cihetinde bin bir ismiyle ehli imanı muavenetini takdim ediyor.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 Ve sünnet saniye-i rehber yap, selameti bul. Sekizinci işaret. Sual. Sabık işaretlerde ispat ettiniz ki, dalalet yolu kolay ve tahrip ve tecavüz olduğu için, çoklar o yola sülük ediyorlar. Halbuki sahib risalelerde kat'i delillerle ispat etmişsiniz ki, küfür ve dalalet yolu o kadar müskülatlı ve suuvetlidir ki, hiç kimse ona girmemek gerekti. Ve kabili sülük değildir. Ve iman ve hidayet yolu o kadar kolay ve zahirdir ki herkes ona girmeliydi. En yani cevap. Küfür ve dalalet iki kısımdır. Bir kısmı ameli ve fer'i olmakla beraber. iman hükümlerini nefretmek ve inkar etmektir ki bu tarz dalâlet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir. Bir terktir, bir ademdir, bir adimi kabuldür. İşte bu kısımdır ki Risalelerde kolay gösterilmiş. İkinci kısım ise...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 La rüsbetü kaidesiyle adem'in ispatı elbette kolay değildir. İşte Sa'ir Risalelerde imtina derecesinde suuvetli ve müspilatlı gösterilen küfür ve dalalet bu kısımdır ki zerre miktar şuuru bulunan bu yola salik olmamak lazımdır. Hem bu yol, Risalelerde kat'i ispat edildiği gibi o kadar dehşetli elemleri var ve boyucu karanlıkları var ki zerre miktar akle bulunan o yola talip olmaz. Eğer denilse bu kadar elim ve karanlıklı, müştilaflı yola nasıl eksel insanlar gidiyorlar? Acaba cevap, içine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem insandaki nebati ve hayvani kuvveleri, akıbeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letaifi insaniyeye galebe ettikleri için çıkmak istemiyorlar. Ve hazır ve muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. Sual eğer denilse, dalalette öyle dehşetli bir elem, Ve bir korku var ki, kafir değil hayattan lezzet alması, hiç yaşamaması lazım geliyor. Belki o elemden ezilmeli ve o korkudan ödü patlamalıydı. Çünkü insaniyet itibarıyla hadsiz eşyaya müştal ve hayata aşık olduğu halde, küfür vasıtasıyla mevkini bir idam ebedi ve bir kirak-ı ve zeval-i mevcudatı ve ahbabının vefatlarını ve bütün sevdiklerini idam, ve müfarekat-ı suretinde gözü önünde daima küfür vasıtasıyla gören insan nasıl yaşayabilir? Nasıl hayattan lezzet alabilir? El cevap. Acip bir mağlata-i ile kendini aldatır, yaşar. Suri bir lezzet alır zanneder. Meşhur bir temsille onun mahiyetini işaret edeceğiz şöyle ki deniliyor. Demek usuma demişler, kanatların var uç. O da kanatlarını kısıp Ben deveyim demiş, uçmamış. Fakat avcının tuzağına düşmüş. Avcı beni görmesin diye başını kuma sokmuş. Halbuki koca gövdesini dışarıda bırakmış. Avcıyı hedef etmiş. Sonra ona demişler, madem deveyim diyorsun yük götür. O zaman kanatlarını açı vermiş. Ben kuşum demiş. Yükün zahmetinden kurtulmuş fakat hamisiz ve yemsiz olarak avcıların hücumuna hedef olmuş. Aynen onun gibi Kafir Kur'an'ın semavi ilanatına karşı küfrü mutlatı bırakıp meskup bir küfre inmiş. Ona denilse madem mevt ve cevali bir idam ebedi biliyorsun, kendini asacak olan bar ağacı göz önünde, ona her vakit bakan nasıl yaşar, nasıl lezzet alır? O adam Kur'an'ın umumi vecihi rahmet ve şümüllü nurundan aldığı bir hisse ile der. Mevk idam değil, ihtimali bekâ var. Veyahut deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar ta ki ecel onu görmesin. Ve kabir ona bakmasın. Ve zeval eşya ona ok atmasın. Elhasıl o meşkup küfür vasıtasıyla deve kuşu gibi mevt ve zevali idam manasında gördüğü vakit Kur'an ve semavi kitapların imanın bil ahirete dair kat'i ihbaratı ona bir ihtimal verir. O tafir o ihtimale yapışır. o dehşetli elemi üzerine almaz. O vakit ona denilse, madem baki bir âleme gidecek, o âlemde güzel yaşamak için tekalifi diniye meşakkatini çekmek gerektir. O adam, şek-i ciyetiyle der, belki yoktur. Yok için neden çalışacağım? Yani, ki o hükmü Kur'an'ın verdiği ihtimali beka ciyetiyle, idamı ebedi âleminden kurtulur. Ve meşkup küfrün verdiği ihtimali atem ciyetiyle, Tekalif-i diniye meşakkat-ı onun üzerindeki olur. Ona karşı küfür ihtimaline yapışır. O zahmetten kurtulur. Demek bu noktayı nazarda. Müminden ziyade bu hayatta lezzet alır zannediyor. Çünkü tekalif-i diniyenin zahmetinden ihtimal-ı küfrü ile kurtuluyor ve âla ve ebediyyetten ihtimal-ı imanı ciyetiyle kendi üzerine alır. Halbuki bu mağlata-i şeytaniyenin hükmü gayet saki ve faydasız ve muhakkaptır. İşte Kur'an-ı Hakim'in küffarlar hakkında da bir nevi cihet rahmeti vardır ki, hayat dünyeviyeyi onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp bir nevi çek vererek şek ile yaşıyorlar. Yoksa ahiret cehennemini andıracak, bu dünyada dahi manevi bir cehennem azabı çekeceklerdi. ve imtihara mecbur olacaklardır. İşte ey ehli iman, sizi idam-ı ebediden ve dünyevi ve uhredi cehennemlerden kurtaran, Kur'an'ın himayeti altına müminane ve mutemidane giriniz. Ve sünnet-i seniyyesinin dairesine teslimkarane ve müstahsinane dahil olunuz. Dünya şekavetinden ve ahirette azattan kurtulunuz. Dokuzuncu işaret. Sual... Hizbullah olan ehl-i hidayet, başta enbiya ve onların başında fahri âlem aleyhissalâtu vesselâm. O kadar inayet ve rahmet-i ilâhiyye ve imdad-ı subhâniyeye mazhar oldukları halde, neden çok defa hizb şeytan olan ehl-i dalâlete mağlub olmuşlar? Hem hatem enbiyanın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve iksir azam gibi tesirli ircaz-ı Kur'ânî vasıtasıyla irşadı ve cazibe-i umumiye daha cazibedar hakaiki Kur'aniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri niçindir ve hikmeti nedir? En cevap, bu iki şık, müthiş sualin halli için derince bir esas beyan etmek lazım gelir şöyle ki, şu kainat Harika Zülcelali'nin hem cemali, hem celali iki kısım esması bulunduğundan, Ve o cemali ve celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden. Halik Huzur Celali kainatta eznadı birbirine mezcedip, birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet hikmetli ve menfaatlar bir nevi suretine getirip, ondan zıtları birbirinin hududuna geçirip, ihtilafat ve tagayyurat meydana getirmekle, Kainatı kanun-u tebellü ve tahavvül ve düstur-u terakki ve tekamüle tabi kıldığı için o şecele-i hılkatın cani bir semelesi olan insan nev'inde o kanun-u mübarezeyi daha acık bir şekle getirip bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar bir mücahede kapsını açıp Hizbullah'a karşı meydana çıkabilmek için Hizbuş şeytana bazı cihazat vermiş. İşte bu sır-ı dakik içindir ki Enbiyalar çok defa ...ehl dalalete karşı mağlup oluyor. Ve gayet zaaf ve acizde olan... ...dalalet ehli... ...manen gayet kuvvetli olan... ...ehle hakka muvakkaten galip oluyorlar... ...ve mukavemet ediyorlar. Bu acik mukavemetin... ...sırr-ı hikmeti şudur ki... ...dalalette ve küfürde... ...hem aden ve teh var ki... ...pek kolaydır hareket istemez. Hem tahrip var ki... ...çok şehildir ve asandır. Az bir hareket yeter... Hem tecavüz var ki az bir amel ile çoklarına zarar verip ihhafe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Hem akıbeti görmeyen ve hazır zevki müptela olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini telezzüzü için hürriyeti vardır ki akıl ve kalp gibi letaif insaniyeyi, insaniyet karane ve akıbet endişanı olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Ehl-i Hidayet ve başta Ehl-i Nübüvvet ve başta Habibi Rabbul Alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleki kutsiyesi, hem vücudi, hem subuti, hem tamir, hem hareket, hem hudutta istikamet, hem akıbeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefsi emmarenin filavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki,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 Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nevi beşere muhteda ve imam ve rehber olarak gönderilmiştir. Ta ki o nevi insanı, hayat-ı ve şahsiyedeki düsturları ondan öğrensin. Ve Hakim-i Zül Kemal'in kavalini meşiyetine itaata alışsınlar. Ve desatiri hikmetine tevfik-i hareket etsinler. Eğer Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hayat-ı istimaiye ve şahsiyesinde daima harikuladelere ve mucizelere istinade seydi. o vakit imamı Mutlak ve rehberi Ekber olamazdı. İşte bu sır içindir ki yalnız davasını tasdik ettirmek için ara sıra İndel Hace münkirlerin imkanını kırmak için mucizeler gösterirdi. Sair vakitlerde nasıl ki herkesten ziyade evamir-i ilahiyeye itaat etmiştir. Öyle de hikmet-i ile ve meşriyet-i Subhaniye ile tesis edilen Adetullah kavani'ne herkesten ziyade ...müraat ve itaat ederdi. Düşmana karşı zırh giyerdi. Sipere giriniz emrederdi. Yara alırdı, zahmet çekerdi. Ta tamamıyla hükmet-i ilahiye kanununa... ...ve kainattaki şeriatı... ...fıtriye-i kübraya... ...müraat ve itaati göstersin. 10. işaret... ...iblisin en mühim bir ise ...kendini kendine tabi olanlara... ...imkar ettirmektir. Şu zamanda hususan maddiyumların... ...felsefeleriyle zihni bulananlar... Bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz şöyle ki. insanlarda şeytan vazifesini gören cesetli erva tabi ise bir müşahede bulunduğu gibi cinniden cesetsiz erva-ı dahi bulunduğu o katiyettedir. Eğer onlar maddi ceset giyseydiler bu şerif insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insil şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler o cinli iblisler olacaktılar. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki bir mezhebi batıl hükmetmiş ki insan suretindeki gayet şerir ervah-ı habise öldükten sonra şeytan olur. Malumdur ki ala bir şey bozulsa ednâ bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir.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 Adeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet cimni şeytanın vücuduna kat'i bir delili, insi şeytanın vücududur. Saniyen, 29 dokuzuncu sözde yüzer delili kat'iyle ruhani ve meleklerin vücudunu ispat eden umum o deliller. Şeytanların dahi vücudunu ispat ederler. Bu ciheti o söze havale ediyoruz. Saniyen, kainattaki umur hayriyedeki kanunların mümessili, nazır hikmünde olan meleklerin vücudu, ittifak-ı edyan ile sabit olduğu gibi, umuru şerriyenin mümessilleri ve ve o umurdaki kavaniğinin medanları olan ervat habise ve şeytaniye bulunması hikmet ve hakikat noktasında kat'idir. Belki umuru şeriyede zişur bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Çünkü 22. sözün başında denildiği gibi, herkes her şeyin hüsn hakikisini göremediği için,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 Nasıl ki vefat eden ibadın küsmesinden Hazreti Azrail'i kurtarmak için hastalıkları ecele perde etmiş. Öyle de Hazreti Azrail'i aleyhisselam hapz-ı ervaha perde edip ta merhametsiz tevehüm edilen o haletlerden gelen şekvalar Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin. Öyle de daha ziyade bir katiyyetle şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkit Halika Zül Celal'e teveccüh etmemek için Hikmet-i Rabbaniye, şeytanın vücudunu iktiza etmiştir. Rabia'm, insan küçük bir alem olduğu gibi, alem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan, o büyük insanın bir fihristesi ve hülasasıdır. İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları, insan-ı bir zarure bulunacaktır. Mesela, nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu, alemde levh-i mahfuzun vücuduna katkidenildir. Öyle de insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir alet-i ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani insan ve ifsad edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyar nasıl ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve sen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna katli bir delildir. Ve bu lümme şeytaniye ve şu kuvve vahime bir kulak ve bir dil olduklarından, ona üfleyen ve bunu konuşturan harici bir şahs-ı şerirenin vücudunu ihslas ederler. 11. işaret El-Galânetin şerrinden kainatın kızdıklarını ve Anasır-ı hiddet ettiklerini ve onun mevcudatın galayana geldiklerini kuran Hakim mucizane ifade ediyor. yani kavmi Nuh'un başına gelen tufan ile samalık ve arzın hücumunu ve kavmi semut ve adın inkarından hava unsurunun hiddetini ve kavmi firavuna karşı su unsurunun ve denizin galeyanını ve karuna karşı toprak unsurunun gayzını ve ehli küfre karşı ahirette tekadu temeyyezu minel gayz neredeyse öfkeden parçalanacak sırrıyla cehennemin gayzını ve öfkesini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 Ve umum mevcudatı alakadar edecek bir cinayettir. Çünkü hılkıf kainatın bir netice-i azamı, ubudiyet insaniyedir. Ve rububiyet ilahiye ilaheye karşı iman ve itaatle mukadeledir. Halbuki ahli küfür ve dalalet ise, küfürdeki inkarıyla, mevcudatın ille-i gayeleri ve sebebi bekaları olan o netice-i azamı reddettikleri için, umum mahlukatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi, umum masnuatın aynalarında cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini aynadarlık cihetinde âli eden Esma-i İlahiye'nin cilvelerini inkar ettikleri için o Esma-i Kusya'ya karşı bir tezyif olduğu gibi umum masnuatın kıymetini tenzil ile o masnuata karşı bir kirazimdir. Hem umum mevcudatın her biri birer vazife-i âliye ile muvazzaf, birer memur-i Rabbani derecesinde iken küfür vasıtasıyla sukut ettirip cami, fani, manasız bir mahluk menzilesinde gösterdiğinden umum mahlukatın hukukuna karşı bir nevi tahkirdir. İşte enva-ı dalalet derecatına göre az çok kainatın yaratılmasındaki hikmet-i Rabbaniye'ye ve dünyanın bekasındaki makası-ı subhaniyeye zarar verdiği için ehli er isyana ve ehli er dalalete karşı kainat hiddete geliyor. mevcudat kızıyor, mahlukat öfkeleniyor. Ey çirme ve pislik türü, bu çirme ve zulme büyük ve ayıb ve senbiyi asının bir çare insan. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen işte kurtulmanın ikaresi Kur'an-ı Hakimin daire-i füsiyesine girmektir. Ve Kur'an'ın mübelliği olan Resulullah Hanice Ravdesu Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnet-i seniyesine ittibadır. Bir ve ol on ikinci işaret dört sual ve cevaptır birinci sual mahdut bir hayatta mahdut günahlara mukabil hassiz bir azat ve nihayetsiz bir cehennem nasıl adalet olur el cevap. sabık işaretlerde hususan bundan evvelki on birinci işarette katiyen anlaşıldı ki küfür ve dalalet cinayeti nihayetsiz bir cinayettir ve hassiz bir hukuka tecavüzdür İkinci soru: Şeriatta denilmiştir ki, cehennem cezai ameldir. Fakat cennet fazla ilahi iledir. Bunun sırrı hikmeti nedir? El cevap. Sabit işaretlerde tebeyyün ettik ki, insan icatsız bir cüz ihtiyarı ile ve cüz bir kesip ile, bir emri ademi veya bir emri itibarı teşkil ile ve subut vermekle müthiş tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi, Nefsi ve hevası daima şerlere ve zararlara meyhan olduğu için o küçük kesbin neticesinden hasıl olan seyyiatın mesburiyetini o çeker. Çünkü onun nefsi istedi ve kendi kesbiyle sebebiyet verdi. Ve şer Ademi olduğu için at ona fail oldu. Cenab-ı Hak da halk etti. Elbette o hassiz cinayetin mesuliyetini nihayetsiz bir azapla çekmeye müstahak olur. Ama Hasenat ve hayrat ise, madem ki vücudidirler, kesbi insani ve cüz-i ihtiyari onları illet-i murcide olamaz. İnsan onda hakiki fail olamaz. Ve nefs-i emmaresi de hasenata taraftar değildir. Belki rahmet-i ilahiye onları ister ve kudret-i rabbaniye icat eder. Yalnız insan iman ile, arzu ile, niyet ile sahip olabilir. Ve sahip olduktan sonra, O hasenat ise ona evvelce verilmiş olan vücut ve iman nimetleri gibi. Sabık hatsiz niyam-ı ilahiyeye bir sükürdür. Geçmiş nimetlere bakar. Ve adı ilahi ile verilecek cennet ise fazlı rahmanı ile verilir. Zahirde bir mükafatdır, hakikatta fazımdır. Demekse yiyata sebep nefistir. Mücazata bizzat müstahattır. Hasenatta ise sebep haktandır, illet de haktandır. Yalnız insan iman ile tesahüp eder. Mükehvatını isterim diyemez, fazlını beklerim diyebilir. Üçüncü sual. Beyanat sabıkadan da anlaşılıyor ki, seyyiat, intisar ve tecavüz ile taaddüt ettiğinden, bir seyyiye bin yazılmalı, hasene ise vücudi olduğu için maddeten taaddüt etmediğinden ve abdil icadıyla ve nefsin arzusuyla olmadığından hiç yazılmamalı veya bir yazılmalıydı. Neden seyhiye bir yazılır? Hasene on ve bazen bin yazılır. En yani cevap. Cenab-ı Hak kemal-i rahmet ve cemal-i rahimiyetini o suretle gösteriyor. Dördüncü soru el delaletin kazandıkları muvaffakiyet ve gösterdikleri kuvvet ve el hidayete galebeleri gösteriyor ki onlar bir kuvvete ve bir hakifate istinad ediyorlar. Demek ki el hidayette zaaf var onlarda bir hakikat var. Encevap. Haşa. Ne onlarda hakikat var ne ehli hakta sah vardır. Fakat mağak teessüf kasirun nazar muhakemesiz bir kısım alan tereddüde düşüp beslese ediyorlar. Akidelerine halen geliyor. Çünkü diyorlar eğer ehli hakta tam hak ve hakikat olsaydı bu derece mağlubiyet zillet olmamak gerekti. Çünkü hakikat kuvvetlidir. el hak yolu vela yolu aleyh hak daima üstün gelir hakka galibe edilmez olan kaide esasince yine kuvvetliqtdır eğer o ehli hakka mukabil galiba ne gelen ehli dalaletin hakiki bir kuvveti ve bir nokta istinadı olmasaydı bu derece galibiyet ve muvaffakiyet olmamak lazım gelecekti en cevab el hak'ın mağlubiyeti kuvvetsizlikten hakikatsızlıktan gelmediği sabık işaretlerle kat'il ispat edildiği gibi, ehl-i galebesi kuvvetlerinden ve iktidarlarından ve noktayı istinad bulmalarından gelmediği yine o işaretlerle kat'il ispat edildiğinden, bu sualin cevabı sabık işaretlerin heyet-i mecmuasıdır. Yalnız burada desiselerinden istimal ettikleri bir kısım silahlarına işaret edeceğiz şöyle ki, ben kendim mükerreren müsaade etmişim ki, Yüzde on ehli fesat, yüzde doksan ehli salahı mağlup ediyordu. Hayretle merak ettim. Teknik ederek katiyen anladım ki, o galebe kuvvetten, kudretten gelmiyor. Belki fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehli hakkın ihtilafından istifade etmesinden ve içlerine ihtilaf atmaktan ve zayıf damarları tutmaktan ve aşılamaktan ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağraz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten ve şan ve şeref namıyla riyakarane nefsini filavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Ve o misirli şeytani ve vasıtasıyla muvakkaten ehl hakka galebe ederler. Fakat ve'l-akibetülü'l-muttakim akibet takma sahiplerinindir sırrıyla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 ve ihafe ve ızrar cihetinden bir mevki kazanmak için ehl-i hakka mukalifet vasiyetine girerler. Ta görünsün ve nazar dikkat ona celp Ve iktidar ve kudretle değil belki terk ve ataletle sebebiyet verdiği tahribat ona ıslat edilip ondan bahsedilsin. Nasıl ki böyle şöhret divanelerinden birisi namazgâhı terbihis etmiş. Ta herkes ondan bahsetsin. Hatta ondan lanetle de bahsedilmiş de Şöhret perişit damarı kendisine bu lanetli şöhreti hoş göstermiş diye darbe meselle olmuş. Ey alemi bekâ için yaratılan ve fani alemin fitna olan bir çare insan. Fema beket aleyhim sema ve'l ard. Ayetinin sırrına dikkat et. Kulak ver. Gök ve yer onlara ağlamadı. Ne diyor? mefhum ı sarîhiyle termar ediyor ki ehli dalaletin ölmesiyle İnsanla alakadar olan semavat var. Onların cenazeleri üstünde ağlamıyorlar. Yani onların ölmesiyle memnun oluyorlar. Ve mefhumu işaresiyle ifade ediyor ki, Ehl-i Hidayet'in ölmesiyle semavat ve Onların cenazeleri üstünde ağlıyorlar. Firaklarını istemiyorlar. Çünkü ehl-i iman ile bütün kainat alakadardır. Ondan memnundur. Zira iman ile halik kainatı bildikleri için kainatın kıymetine takdir edip hürmet ve muhabbet ederler. Ehle dalalet gibi takdir ve zimni adalet etmezler. Ey insan düşün sen ala külli hali öleceksin. Eğer nefis ve şeytana tabi isen senin komşuların belki akrabaların senin şerrinden kurtulmak için mesrur olacaklar. Eğer euzubillahimineşşeytanirracim deyip Kur'an'a ve Habibi Rahman'a tabi isen o vakit semavat ve arz ve mevcudat Herkesin derecesine nispeten senin derecene göre senin ifratından müteessir olup manen ağlarlar. Ulvi bir matemle ve haşmetli bir teşyi ile kadir kapsıyla girdiğin beka aleminde senin derecene nispeten senin içe bir istikbal var olduğuna işaret ederler. 13. işaret. 3 noktadır, 1. noktadır. Şeytanın en büyük birdeki sesi hakikî imaniyenin azamet cihetinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır der ki, bir tek zar, umum serrat ve seyyarat ve nücumu ve sair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz acip büyük meseleye nasıl inanılabilir, nasıl kalbe yerleşir, nasıl fikir kabul edebilir der. aciz insani noktasında bir hissi inkari uyandırıyor. Ey şeytanın bu desisesini susturan sır Allahu ekberdir ve cevabı hakikisi de Allahu ekberdir. Evet, Allahu ekberin ziyade kesretle şair İslamiyede tekrarı bu desiseyi mahvetmek içindir. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük kuvvetleri Allahu ekber nuruyla görüp tasdik ediyor ve Allahu ekber kuvvetiyle o hakikatları taşıyor. ...ve Allahu u dairesinde yerleştiriyor... ...ve vesveseye düşen kalbine diyor ki... ...bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedbiri bir müşahede görünüyor. Bunda iki yol var. Birinci yol mümkündür. Fakat gayet azimdir ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser bir harika sanatla çok acık bir yol olur. O yol ise mevcudat belki zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan... bir zat-ı ahad ve samedin rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır. İkinci yol, hiçbir ciheti imkanı olmayan ve imtila derecesinde müştilaflı ve hiçbir cihette makul olmayan şirk ve küfür yoludur. Çünkü 20. mektup ve 22. söz gibi çok risalelerde gayet takdik ispat edildiği üzere o vakit kainatın her bir mevcudunda ve hatta her bir zerresinde bir uluhiyet mutlaka ve bir ilm-i muhit, rahatsız bir kudret bulunmak lazım geliyor. Ta ki mevcudatta bir müşahede görünen nihayet derecede nizam ve imtizam ve gayet hassas nizam ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyen olan nukuş-u sanat vücut bulabilsin. Elhasıl, eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa o vakit her cihetçe gayr-i makul ve münteni bir yol takip etmek lazım gelecek. Layık ve lazım olan azametten kaçmakla, muhal ve intinaa girmeyi şeytan dahi teklif edemez. İkinci nokta. Şeytanın mühim bir deslisesi, insanı kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiaza yolunu kapasın. Hem nefs insaniyenin enaniyetine tahrik edip, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Ve aynı rıda en kulli aybin keliyle sırrıyla nefsine nazarı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, etmez, şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygambere ânişan. Ve ma'udü nefsî. İnne nefsle emâretun bis-sû' illâ mâ rahim Rabbî. Ben nefsimi temizize çıkarmam. Çünkü netiz daima kötülüğe sevk eder. Dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir? Nefsini itham eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstighfar eden istiâze eder. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur.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 ...o mü'mine adalet ederler. Halbuki... ...Cenab-ı Hak Haşir'de... ...adalet-i mutlaka ile... ...mizan-ı ekberinde... ...amal-i mükellefini tarttığı zaman... ...hasenatı, seyyata galibiyeti... ...mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyatın esbabı çok... ...ve vücutları kolay olduğundan... ...bazen bir tek hasene ile... ...çok seyyatını öfter. Demek bu dünyada... ...o adaleti ilahiye noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri, fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Belki kıymetler bir tek hasene ile çok seyyiatına nazarı akla bakmak lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur. Mümin kardeşine adalet eder, günahlara girer. ''Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir daha sıkfeder, göstermez.'' ''Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir sivye ile bal gibi hasenatı örter, unutur, mümin kardeşini adalet eder.'' ''İnsanların hayatı ı içtimaiyesinde bir fesat aleti olur.'' ''Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desise insanın selameti fikrini uçsad ediyor.'' ''Hakaik-i imaniyeye karşı sıfat-ı muhakemeyi bozuyor.'' Ve istikamet-i ihlal ediyor şöyle ki. Bir hakikat imaniye dair yüzer delail-i ispatiyenin hükmünü nefsin'e delalet eden bir emare ile kırmak ister. Halbuki kaide-i mukarreredir ki bir ispat edici çok nefledicilere tercih ediyor. Bir davaya müstik bir şahidin hükmü yüz nafilere racih olur. Bu hakikate bu temsil ile bak şöyle ki. Bir saray, yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir, öteki kapılarla açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa o saraya girilemeyeceği söylenemez. İşte hakaiki imaniye o saraydır. Her bir delil bir anahtardır, ispat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaiki imaniyeden vazgeçilmez ve inkar edilemez. Şeytan ise bazı esvabe binaen ya daflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir, ispat edici bütün delilleri nazardan ispat ediyor. İşte bu saraya girilmez, belki saray değildir, içinde bir şey yoktur der, kandırır. İşte, ey şeytanın vesiselerine müttela olan bir çare insan! Hayat-ı diniye, hayat-ı ve hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen, Esnafı çoktır da istikameti nazar ve selameti kalp istersen muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap. Ve eûzu billâhi mineş şeytânir racîm de Cenab-ı Hakk'a iltica da bulun. İşte bu 13 işaret 13 anahtardır. Kur'an mucizul beyanın en akhirteki suresi Ve euzubillahimineşşeytanirracim'in Mufassalı ve madeni olan Estaizu billahi Bismillahirrahmanirrahim Kul euzubi rabbin nas Melikin nas, ilahin nas Min şerril vesvasil han nas Ellezi yuves musufiye sedurin nas Minel cimneti vel nas Peki Sığınırım insanların Rabbine İnsanların malikine İnsanların ilahına İnsanların kalbine sinsice vesvese verenin içerdinden. Cimden ve insanlardan olan şeytanların içerdinden. Suresinin kısmı hasini ve metininin kapısını o 13 anahtarla aç, gir, selameti bul. Subhaneke la ilme lena illa ma alamtena innaka hakim. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin ve kurrabb auzu bike min hamazati şeyatin ve auzu bike rabb an yahturun de ki ey rabb